Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün radyo programımız olmadığı için sizlere de söz vermiştik. İnşallah canlı yayında evimizden sesleniyoruz. Hayırlar getirsin. Konuştuklarımız hem size hem bize bir ders ibret olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hayat güzelse aslında ölüm de güzel. Şöyle diyor merhum Selim abimiz. Ey ölüm, güzel ölüm. Biliyorum geleceksin ama ne zaman? Ağaçların çiçek açtığı bir mevsimde mi? Yoksa yoksa karlarla kaplı bembeyaz bir vakitte mi? Gecede mi, gündüzde mi bilemeyiz. Bu sırrı bilen yok. Bu sırrı çözen yine yok. Geleceği ne kadar belliyse de bunun sonrası malum değil. Ne zaman geleceğini bilen yok. Yaradandan gayrı, hayatı veren Allah'tan gayrı. Şimdi bir düşünün. Doğar doğmaz başlıyor maceramız. Bir anlamda ölmek için doğuyoruz, ölmek için yaşıyoruz ama ne zaman bilemiyoruz. Kendi ölümünü merak eden insan hayatına da dikkat eder. Bilir ki bir defadır ölümde aynen hayat gibi. Bu fırsat bir defadır, iki defa değildir. Hayatın koşuşturmacısı etrafında unutup kalırız. Biricik meselemizin ölüme hazırlanmak olduğunu aklımıza getirmeyiz bile. Oysa hayat, ölüme hazırlık okuludur. Bu hayat gidiyor ama... Yerine ebedi bir hayat geliyor. Peki, orası için bir hazırlığımız var mıdır? Kışlık ihtiyacını yazdan hazırlayan o insan, ahireti için gerekli olan ihtiyacını da bu dünyadan karşılayacak. Yoksa zarardadır, kayıptadır insan. Bize verilen en kıymetli sermaye ömrümüzdür. Bir ömür boyu kazandığımız servetimizi versek, değil bir saat, bir an bile geri alamayız ömrümüzden. İşte o kadar değerlidir. Bu ömür sermayesi, fani dünyayı bize bağlayan bir yoldur. Fani dünyayı kazanayım derken, baki olan ahireti kaybedersek, gerçekten zarar ederiz. Allah'ım, biz kötü tüccarlarız. Bazen nefsemize uyuyoruz. Bazen de şeytana aldanıyoruz. Ve bu dünyadaki görevimizi unutuyoruz. Aldanıyoruz. Sermayemizi boş yerde tüketiyoruz. Bizi bu imtihanda yalnız bırakma. Medet ya Rabbi, medet. Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa, Bizleri nefsimizde baş başa bırakma. Yardım eyle Rabbim. Sanadır itimadımız, Sanadır tevekkülümüz. Yalnız bırakma bizi şu dünya çölünde. En önemli olanı hep en gerilere atarız. Beş paraya değmez, nice boş işler peşinde tükenip gider ömrümüz. Sonra gözden uzak bir köşeye çekilip çocuklar gibi ağlarız geçmişe. Hem kendimize hem sevdiklerimize hem de heba ettiğimiz ömrümüze. Ölümün aynasına bakınca insan sadece kendi vefatını görmez. Orada nice ölümler görür iç içe. En başta kendi hayatını, sonra sevdiklerinin, yakınlarının, sonra içinde yaşadığı dünyanın ve şu kainatın hepsinin fani, geçici olduğunu, her birinin vaktini, ...sırasını beklediğini görür. Orada işte... ...tam orada... ...ölümün aynasındadır insan. Ve neler görür neler. Ve sorar kendine... ...insan olan insan. Yahu nedir bu sır... ...ve bu gidiş... ...nereye? Nereye gitti... ...yaşayan bunca insan... Nur yüzlü nineler, dedeler, babalar, anneler. Şimdi neredeler acep ve nereye gittiler? Bunca ömür yaşasın da insan, sonra birden kaybolup gitsin göz önünden. Gerçekten nedir dünyaya gelip yaşamaktaki bir hikmet? Nedir acaba burada bir müddet misafir olup sonra da ölüp gitmekteki sır acaba ne demek? Geldik dünya denilen pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Hepsi bu mu yani? Elbette ki değil. Karla kaplı yollar bahara gider. Güneş unutulmuyor gecede, her sabah yeniden doğuyor. Tohum unutulmuyor toprakta, insan da unutulmayacak mezarda. Kuru dallara can veren Allah Celle Celaluhu, kurumuş, çürümüş kemiklerimize de can verecek. Yeniden diriltip, yeniden yaratacak bizi de ruhumuzu yeniden yaratılan bedenimize tekrar gönderecek. Ona ebediyet ve beka verecek. Hiç yoktan şu hayatı ve bedeni yaratan Allah Celle Celaluhu, bizi yeniden ikinci defa yaratamaz mı? Onun sonsuz kudreti karşısında zerreler de, Yıldızlar da birdirler. Hepsi birer emir ve nefer hükmündedirler. Ey ölüm! Biliyorum geleceksin. Ama ne zaman? Hepimizin içinde gizlidir bu merak. Bu tohum, bu çekirdek daha doğar doğmaz düşer içimize. Bir yandan... Hoş geldin dünyaya derler bir yandan da bir fani daha katıldı aramıza derler Dünya bir değirmendir Bu değirmenin çarkları döner Gece gündüz hiç durmadan döner Ağır ağır ötüp durur hayatı Ve sırası gelen gider Ununu eleyen eleğini asar gider. Değirmene gelen sırasını bekler. Herkesin başında aslında eceli nöbetini bekler. Hangi yılın hangi günü ve hangi günün hangi saati belli değil. Başı sonu bellidir ömrün ama Allah'ın ilminde bellidir. Vakti geldiğinde ne ileri ne de geridir. İki çizgi arasında hayatımız, o aralıkta yaşar ve ölürüz. Ölüm büyük şey buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitaplar dolusu sırlar var bu mübarek sözde, anlayamıyoruz. Geldi mi ölüm meleği, yalnız gitmeyecek. Bizi almadan gitmeyecek. Ölümde de hayat gibi bir değil, binler sırlar var. Ne zaman geleceği belli olmayınca hiç gelmeyecek sanıyoruz. Oysa hayatla beraber sunulan bir nimettir ölüm. Rabbimiz haşa Yaşatması zor olduğu için bizi öldürmüyor. Bilakis, daha harika ve hiç bitmeyecek bir nimete, ebedi saadete ve cennete masar etmek için bizi terhis ediyor. Eee, terhis olan asker ağlamaz. Sevinir dostlarıma kavuşacağım. Yarın onunla beraberim diye... Bu fani bedenle bu fani dünyada buraya kadar. Bu hayat gidiyor ama ebedi bir hayat geliyor. Bilirsiniz sorusu cevabından zor sorular vardır. Ölüm bunların en başındadır. Hiç düşünmemek olmaz. Arada bir Hatırlatmakla da olmaz. Ölüm her an gündemimizde olmalıdır. Biz onu ne kadar seversek, kendimize ne kadar dost bilirsek ve ona göre davranıp ona uygun bir hayat yaşarsak, ölüm de sevecektir bizi. Evet, biliyorum. Bir gün geleceksin ey ölüm. Ama ne zaman? Kışta mı, baharda mı? Gecede mi, sabahta mı? Biliyorum geleceksin. Ey güzel ölüm. Gel benim dostum. Sen de olmasan yandım. Şu dünyada yerimi ve yolumu şaşırdım. Gitmek için gelmişken, burada kalacağım sandım. Allah'ım, bana hiç layık olmadığım halde bu hayatı veren sensin. Ölümü de bir nimet olarak veren yine sensin. Beni gafletten uyandırdın, gözümü ölümle açtın. Hayatımın kıymetini bildirdin ve yok olmaktan kurtardın sonsuz hamdler şükürler olsun Rabbim sana celle celaluhu amin Allahu Teala rahmet eylesin Merhum Selim Gündüzalp abimiz rahmeti rahmana kavuştu Çok önemli çok içten her birimizin anlayabileceği ve düşünce ufkumuza yeni yeni nimetler kazandıran bir abimizdi. Mekanı cennet olsun. Amin. Hoş geldin ölüm dedi ve Selim abimiz ve bizden önce o ölüm anını yaşayan son tecrübeyi hisseden Büyüklerimizden Rabbimiz Celle Celaluhu razı olsun. Bizlere de hayırlı bir son nasip buyursun. Amin. Kendisinin anlattığı gibi ne kadar güzel kalem almış. Hep bizim için önceliklerin sıralamasında olmayan bir olgu ölüm. Hiç karşıla karşılaşmak istemediğimiz öyle ki, Belediyelerin şehir dışlarına kondurduğu mezarlıklarla, gözümüzün önünde olmasını istemediğimiz bir yer mezarlıklar, yani ölüm. Biri bize bundan bahsettiği zaman, ya kapat şu kanalı, şu hocanın ölümle, efendim kabirle ilgili konuşmaları oldu mu, dinliyesim gelmiyor diyoruz peki nereye kadar kaçacağız? Şu an dinleyen kardeşlerim arasında ölüm korkusunu ve bununla beraber sanki psikolojik bir rahatsızlığı varmış da o yüzden ölümü duyduğu zaman ondan kaçası geldiğini de biliyorum. Lütfen böyle yapmayın. Biz sadece farklı bir algıyla bakıyoruz olaylara. Mesela bundan yıllar önce eğer Asansörde kaldıysanız, yıllar geçtikten sonra siz asansörle aranızda bir kavga olduğunu düşüneceksiniz. Her insanda olmasa da. Ve asansör eşittir tehlike. Çocukluğunuzdan gelen bir algı böyleydi. Tecrübe edindiniz. Sizin duygularınıza, davranışlarınıza bu yansıdı. Ve seneler sonra üzerinizde aynı baskıyı hissettiniz. ''İnsanlar belki sizinle alay ettiler, şuna bak kocaman kadın, kocaman adam asansöre binemiyor.'' dediler. Ve gün geldi, bir gün o asansöre binmeniz gerekti, hastaydınız veya bir yakınınızın derdi vardı, bir imtihanınız vardı, o an unuttunuz asansöre binmemeniz gerektiğini ve bindiniz. Çıkacağınız kata çıktınız... Daha sonra aklınıza geldi ki, ben az önce asansöre bindim ama yıllardır binemiyordunuz. Ve anladınız ki, ben sadece öyle etiketlemişim, halbuki bana bir zarar yoktu. Ölüm de böyle, çocukluğumuzdan bu yana. Ölümden kaçmak, ölümle ilgili haberler, ahiretle ilgili malumatlar bizim için dinlenilmemesi gereken şeylerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne güzel sözleri var ölümle alakalı. Kur'an-ı Kerim'de de zaten geçen ölümün ibret olduğu ile ilgili Rabbimiz Celle Celaluhu'nun buyrukları var. Onlardan bir tanesi, her birimiz biliyoruz, tadı kaçıran ölüm. O yüzden tadımızın kaçmasını istemiyoruz. Lakin mutlaka aklımızın bir yerinde bir şeyler olmalı çünkü habersiz geliyor. Düşünün, buradan yürüyorsunuz. Gideceğiniz yer burası. Siz buraya varacağınızı zannediyorsunuz. Biliyorsunuz ki burasıyla burası arasında bir yerde veya istediğiniz yer burasıydı. Hadi şurası diyelim en fazla mutlaka bir gün ...oraya varacaksınız... ...çünkü durmuyorsunuz bu zaman... ...yavaş yavaş ilerliyorsunuz... ...öyle bir yanlış... ...politikayız diyoruz ki... ...vücudumuzda... ...madem... ...buradayım... ...daha önce buradaydım... ...ben... ...eninde sonunda oraya menzilime varacağım... ...bunu akıl idrak ediyor... ...mantık idrak ediyor... Bilim dünyası idrak ediyor ama ölmeyecekmiş gibi yaşamaya da devam ediyoruz. Bir gün bu buluşma gerçekleşecek. İnşallah o buluşma hayırla biten ve cennetle sürdürülen bir buluşma olur. Kardeşlerim yol hiç bitmesin isteriz. Ama biter. Dünya yolculuğu da... Mezarda biter. Aslında orada da bitmez ya... Tabi işin ötesi var. Yani burası bitiyor. Biri bitiyor... Biri başlıyor. Yolculuğun hakkını vermeli. Tadını çıkarmalı insan. Yolun hakkı ise... Yaratanın istediği şekilde yaşamaktır bu hayatı. Yani... Elde imkan varken, fırsat varken, dünyanın cazibesine aldanmadan, yolculuğun çok uzun süreceği zannına kapılmadan yaşamak lazım. Kardeşlerim, bugün şöyle bir ömrümüzü mütalaa edelim, düşünelim. Ömrümüz nereye kadar gidecek? İnsanların en değer verdiği mevhum, para biliyorsunuz ama zaman ondan daha fazlası. Geçen yıl bir abimizle görüşürken çok güzel bir söz söylemişti. 70 72 yaşlarında Allahu Teala selamet buyursun. Amin. O kadar dedi İbrahim hızlı geçiyor ki. 40 yaşına kadar dedi çok bir şey anlamıyorsun. Sonra 45 47 Aa ben 50 yaşına mı geliyorum? geriye dönüp baktığımda evet 10-12 yaşında şunu yapıyordum e sonra bunu yaptım evlendim çocuk torun nasıl buraya geldim bir film ekrana bir şerit gibi denir ya ben bunu yaşadım diyor babam bana anlattı hayatın ne kadar kısa geçeceğini anlamadım İhtimal ona da babası anlatmıştır babam anlamadı Şimdi evlatlarıma diyor anlatmaya çalıştım. Yavrum etmeyin. Onlar da evlatlarını anlatamayacaklar. Demek istediğim şu. Para kazanıyorsun. Hayatını idam ettirmek için bu çok güzel. Ama bazen körü körüne ve kendi sağlığımızı hiç ederek, kendi küçük mutluluklarımızı baltalayarak. Böyle... Hayatın içerisinde yaşanabilir, müsaade edilmiş, helal dairesinin geniş olduğunu biliyoruz nimetler var. Bunları ıskalayarak, küçük küçük mutluluklarımızı öteleyerek para kazanma hırsıyla beraber bir ömür yaşıyoruz. Sonra o abimizin dediği gibi, şimdi diyor arabam da var, şimdi evim de var, şu var bu var ama yemek yiyecek sağlığım yok. Arabayı çok seviyordum. Günün birinde emekli olayım bir arabam olsun, çoluğum çocuğumla gezeyim. Ama şimdi içimden gelmiyor. Reflekslerim yok. Yani mevzu bu. O veya bu şekilde hep aynı da gitmiyor. Mesela bize deseler ki sen 75 yaşında kadar yaşayacaksın. Yine de insan tamam biraz korkar. 30 yaşındayım, eyvah 40 yaşındayım, 30 senem kalmış. Strese girer. Ama bir taraftan da şöyle bir düşüncesi olur. Ya bir sene kalana kadar, nasıl olsa 75 ya, 74 yaş, 6 aya kadar yaşayayım hayatımı. Sonra, son 6 ayda bir kelime-i şehadet getiririm. Veya umreye giderim, hacca giderim. Son altı ay, bugünün tabiriyle paso namaz. Peran, Allahu Teala'nın tam istediği gibi. Herkese sadakalar dağıtırım, hayırlar hasenatlar neden altı ayım kalmış? Böyle bir şeydense tamam. Birbirimizi anlayabiliriz. Peki 20 yaşında, 15 yaşında annesinin kanında ölenlere ne diyeceğiz? Amir Ateş diye bir abimiz var. Tasavvuf musikisiyle ilgileniyor. Hiç üzülmememiz gerektiğini anlattığı bir eserinde, hiç doğmadan ölen var diyor. Yaşıyorsan gel şükret. Dinlemenizi isterim. Bir yere not alın. Yaşıyorsan gel şükret. Hiç doğmadan ölen var. Öyle. Kardeşlerim, Sizlerle beraber bir kıssa paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Bir kırlangıç ve yaşlı bir adam ile alakalı. Bu ömrümüzün bir çoğunda yaşamak istediklerimizi ve bizim için aslında değerli olanları anlamıyoruz demiştik ya. Onu anlatıyor. Kırlangıç ve bir adam. Aynen Mevlana'nın anlattığı gibi şimdi kırlangıç konuşacak ama... Onun arkasında yatan bu hikayeleştirilmiş mevzuda başka şeyler var. Takılmayın konuşmasına. Bir gün bir kırlangıç uça uça yaşlı bir adamın penceresine konar. Gagasıyla tık tık tık tık pencereye vurur. Adam ses geldiği için şöyle bir geriye bakar. Pencerede Küçücük bir tane kuş. Ne var der ya? Niye benim camıma vuruyorsun? Hikaye bu ya. Biliyorum der. Niçin geldiğimi. Ve şimdi bunu sana anlatırsam sana da çok garip gelecek. Onu da biliyorum ama söylemek zorundayım. Yahu ne diyorsun der. İşim gücüm var. Anlat bakalım. Seninle burada kalabilir miyim der kırlangıç. Tabi Şaşırmıştır adam, niye sen benimle kalmak istiyorsun? Kırlangıç der ki, ben uzun zamandır seni izliyorum. Evine kimse girip çıkmıyor, yalnız yaşıyorsun. Anlıyorum ki senin ne bir eşin var, ne bir dostun var, ne bir arkadaşın var. İster misin? Beni içeri al, bir kafese koy beni. İstersen avucunda sev. Sana arkadaşlık edeyim, bundan sonra ben seninle kalayım. Yaşlı adam bunu kabul etmez. Kırlangıç ısrar etse de ne olur etme eyleme dese de üzüntüyle peki der gider. Aradan 6 ay geçer. Kırlangıçlar yeniden gelmeye başlarlar. Bu yaşlı adam pişmanlık ve üzüntü içinde kırlangıcı beklemeye başlar. Bir daha gelse Koşarak kapıyı açacak, kabul edecek. Ama ne yazık ki kırlangıç dönmez. Şöyle gökyüzüne doğru bakar. Acaba görür müyüm, gelir mi diye. Bütün kırlangıçlar uçuyor. Gelen giden yok. En son en arkadan giden kırlangıçlara seslenir. Hey bakın falan ne var gelin. Der ki benim bir kırlangıç dostum vardı. Böyle böyle onunla konuşmuştuk. Ama gelmedi. Ben de gökyüzüne bakıyorum belki gelir diye sizinle beraber aranızda göremedim. Neden gelmedi deyince kırlangıçlar şöyle cevap verir. Sen bilmez misin amca bizim ömrümüz sadece altı aydır. Yani çoktan o senin görüştüğün kırlangıç gitti. Dedim ya kırlangıç konuşur mu? Fil uçar mı? Anlatılan çok derin. Eldekini kaybettikten sonra bir şeyin faydası yok. Hayatta bazı fırsatlar vardır. Derler ya sadece bir kez elinize geçebilir. Ama bazı fırsatlar... Sürekli gider, tekrarlanır. Allahu Teala'nın imtihanıdır bu. Ama o hayatta sadece bir defa karşınıza çıkanı iyi değerlendirirseniz, biraz düşünürseniz, hele hele bu Allah'ın yoluna uymak yani artık kendimi kandırdığım yeter. Ben Rabbimin huzuruna varmadan önce Hazırlığımı yapayım, namazıma hemen başlayayım demek ve bu fırsat belki de bana hayatım boyunca bir defa verilecek. Şu an namaz kılmak istiyorum veya kendi bildiğim bir yanlış var. Ondan kurtulmak istiyorum. Belki bu fırsatı bir sene sonra bulamayacağım, on sene sonra bulamayacağım, hazır şöyle göğsüm, gönlüm ısınmışken bir namazımı kılayım, şöyle bir abdestimi alayım veya şu haramı terk edeyim, şu gıybeti yapmayayım, şu zinadan uzak durayım gibi. Hayatta bazı fırsatlar var. Onları iyi bellemek lazım. Bu yazının sonunda şunu diyor. Acaba siz bugüne kadar pencerenizden kaç kırlangıç kovaladınız? Müthişti. Fırsatları Ganimet bilmemiz lazım. Kardeşlerim, Mevlana, Kuddisesi ruhu, şunu demiş. Dalların el çırpışını görmüyorsun değil mi? Buna can kulağı gerek. Ten kulağıyla duyulmaz ki. Ve bizi diriliğe, canlılığa çağırıyor. Bin bahar görse, taş yeşermez diyor. Bu söz o kadar değerli ki son dakikalarda şunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarım saat gibi programı yapacağız. Bugün neyi hangi gözle gördüğümüz çok önemli. Mesela hikmet dediğimiz Allahu Teala'nın Yaptığı, yarattığı, var ettiği şeylerdeki bizim anlayamadığımız bir takım şeyler var, olaylar var. İhsan mesela, bunu tam manasıyla bilemiyoruz. Ama bir Allah dostunun şu sözüyle bitirmek istiyorum. Evladım, moralim bozuldu diyelim. Gelecekle ilgili planlarım vardı, suya düştü. O güvendiğin dağlara karlar yağdı. Bir şeyler oldu hayatında istemediğin. De ki, bu niye böyle oldu? Şu niye bu böyle oldu? Neden bu başıma geldi demeyeceğim. Çünkü her şey Rabbimin Celle Celaluhu istediği gibi oldu. Ey evladım der, sen kimi kime şikayet ediyorsun? Bir dakika, ben Rabbimi şikayet etmiyorum ki. Hayır der, şikayet ediyorsun. Neden? Rızkı veren kim? Allah Celle Celaluhu. İş buldun bulamadın. O işi yaratan kim? Seni yaratan kim? Vücudunu yaratan kim? Celle Celaluhu. Peki, sen bu aciz aklınla bunca şikayetinle Bir adım yol ilerleyememişken Allahu Teala'nın ilmi, kudretini hayal bile edemezken kimi şikayet ediyorsun? Yatağına yattığın zaman bu niye böyle oldu? Ben onu şöyle yapmasaydım bu olmayacaktı. O arabayı sağa doğru kıvırsaydım direksiyonunu karşı karşıya kalıp da sol taraftan bana vurmayacaktı veya neden bununla evlendim ki veya şu böyle olması gerekiyormuş de ve yoluna devam ettiler hayatımızın birçoğunda da böyledir dün bir mesaj geldi kardeşimizden abi şu kadar günahım var böyle hatalarım var ama bir taraftan da şeytan çok şey bana söylüyor namazımı kılmak istiyorum Düzelmek istiyorum ama bir türlü kendimi veremiyorum. Ey kardeşim, biz huzur duymak için namaz kılmayacağız. Biz bir ferahlama olsun, o namazı eda ettikten sonra vay be, öyle bir namaz kıldım ki ben bile bayıldım demek için kılmıyoruz. Şeytan her an, her birimizle ayrı ayrı metotlarla uğraşacak. Ama unutma, şeytan boş, eve hırsızın girmediği gibi imanı olmayan insanla da uğraşmaz. Senin yanına gelip namazda bir şeyler fısıldaması, aklına bir şeyler gelmesi, mesela evde bir yerde bir saatini kaybettin, kalemini kaybettin, namazda aklına gelmesi, bunlar iblistendir. Ama neden böyle, niye şöyle deyip de kendini üzme? Kendi namazını Hazreti Ali'nin, Radiyallahu an kıssalarında anlatıldığı gibi, kendisi bir mızrak yarası veya ok yarası almış, uyuşturmaları gerekiyor. Çok canı yanacak bir durum insanın. Namazda demiş lütfen, uğraşın onunla. Çünkü namazda çok farklı bizden bir psikolojiyle, bir gönülle huzura duruyor. O Allah dostu, Geceden sabaha şu kadar namaz kılıyor. Bunları insan duyunca, ya benim namazım namaz değil ki diyor. İşte bu da bir anlamda iblisin oyunlarından bir tanesi. E benim namazda bu aklıma geliyor. Kredi kartından tut da çocuğun taksidine kadar. Bu ay acaba 11 ay oldu. Tam bir sene olduğu zaman kiraya yüzde kaç zam yapacak ev sahibim? Gibi, Her şey benim namazda aklıma geliyor. Ama o Allah dostu böyle namaz kılmış, o tek abdeste şu kadar namazını kılmış, o gece sabaha kadar uyumamış. Kendimizi böyle küçümseye küçümseye şeytanın tam istediği pozisyona getiriyoruz. Benden adam olmaz. Benden kul olmaz. E bu kadar hatam var. Allah'ın huzura nasıl duracağım? Veya kılıyorum ama zevk almıyorum. Bir huzur olmuyor. Demek ki şimdi değil, daha sonra kılmam lazım. Bunlar iblisin sözleridir. Bakın ölüm, bakın ömür, bakın her an neler olabiliyor. Bunu yarım saati sizlerle konuşmaya çalıştık. Tefekkür etmeye çalıştık. İster misiniz? O kırlangıçlardan... Bir tanesi şu dinlediğiniz dakikalar olsun ve ister misiniz altı ay ömrü kalan o kırlangıçlardan bir tanesini bu anlatılanlardan sonra Allah'ın izniyle sahiplenmeyi altı ay olsa hadi beraber yaşayalım demeyi size verilen fırsatları bugünden sonra en azından bir tanesini yerine getirmek ister misiniz? Şununla bitirelim. Kaybolan bir eşyamız için üzüldüğümüz kadar, ömrümüzden kayıp giden o günler, saatler için üzülüyor muyuz? Önemsiz diyebileceğimiz bir eşyamızın kayboluşundan bile üzüntü duyan biz insanlar, geçip giden koca bir sene için acaba o kaybettiğimiz eşya kadar bir yürek yangını yaşıyor muyuz? Yoksa, bu yangını, Alev'i artık, hissetmez mi olduk? Günlerin, haftaların, ayların, mevsimlerin, senelerin geçişine, alıştık mı yoksa? Ömür, yaşamak, ya da tamamlamak zorunda olduğumuz, bir zaman dilimi değil sadece. Her şey gibi, Ömrümüz de emanet, çocuğun gibi, eşin gibi, annen baban gibi, elin, kolun, gözün yani vücudun, her şey sınırlı ve belli bir zamana kadar sana bana verildi. Beni duymana vesile olan bu ses, senin dinlemene vesile olan kulak, bunları organize eden beyin, ve birçok şey. Bu nimetlerin hakkını verebilmek ümidiyle. Bugün radyomuzda canlı yayında program yapmadığımız ve haftanın ilk günü sizlerle saat 22'de bir paylaşım gerçekleştiriyorduk. Bunu canlı yayında evimizden sizlerle paylaşmaya çalıştık. İnşallah bu kardeşini size anlattıklarını ilk önce kendisi yaşar, kendisi dersler alır ve bu kardeşinizin günahlarına siz kardeşleri için anlatmaya çalıştığı şeylerde Allahu Teala'nın izniyle bir fayda olur, vesile oluruz hem bizim günahlarımız erir hem de sizin günahlarınız erir. Rabbimiz Celle Celaluhu en değerli olan vaktinizi, en güzel en önemli sermayeniz olan vaktinizi bizimle paylaştığınız için sizden razı olsun. Sürçülü işan ettik. Affola. Tüm hayat yolcularına selam ve dua ile